Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Lale Gül TV yeni yayın döneminde inşallah değerli Fatih Kalender hocamızla birlikte İlmihal programımıza daha uzun süreli inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden yeniden gönderebilirsiniz ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda lalegültv.com.tr ya da ilmihal.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah milletçe daha güzel günleri görmeyi Rabbim bizlere nasip eder. E, de buyurduğunuz üzere bu yeni e, yılda da e, dönemde de inşallah hayırların fethine sebebiyet olur. Amin inşallah. Allah razı olsun. İlk sorumuza başlayalım. İkinli Ramazanın sünnetini kılarken Salih Barik dualarını okumadım. Sonunda da seyir secdesi yapmadım. Tekrar etmem gerekir mi namaz diye sormuştum hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, bu yayın yılına da e, ibadet bahisleriyle girmemiz aslında bu bağlamda inşallah bereket olacak. İnşallah. Ee, konu Sehiv Secdesi. Tabii e, öncelikle sehv secdesi nedir? Bunu bir anlamamız gerekir. E, çünkü her daim söylüyoruz. Yani balık yemekten ziyade balık tutmayı bilmemiz gerekir. E, dinimiz adına, imalimiz adına. E, namazda sehven vuku bulan, sehven dediğimiz yanılgı sorucu, kasıtlı olarak değil. Sehven vuku bulan hatanın telafisi mahiyetindedir sehv secdesi. E, bir farzın Tehir edilmesi veyahut da bir vacibin tehir veya da terk edilmesi sonucunda yapılması gerekir. Tabi bu da kasıtlı olmamalıdır, sehven olmalıdır, hatayan olmalıdır. Eğer kişi kasıtlı bir şekilde bir vacibi terk edecek olursa veya bir farzı tehir edecek olursa bu kimse için sevgis ecdesi değil bu namazı iade etmesi vacip olacaktır. Ama unutarak yanılgı olarak vacibi terk etmek, veya da vacibi tehir etmek veya otta farzı tehir etmek Ki farzı yerinde yapmak da vaciptir Dolayısıyla bir farzı tehir ettiğiniz zamanda da Aslında vacibi terk etmiş oluyorsunuz Bu sebepten dolayı vacibin terkide Sevşecesini gerekli kılacak Şimdi sual eden kardeşimiz Salli barik dualarının terk edilmesinden bahsetmiş Oysa namazda Dört vekatlı bir namazda ee, farz namazlarda zaten birinci teşerüte sali barik yoktur. Evet. Son teşerüte sali barik okunuyor. Ee, gayrimüvekket olan sünnetlerde dört ekatlı sünnetlerde birinci teşerüte de, de sali barik okunuyor. Ama bu sali bariyi okumak burada farz veya vacip değil sünnettir. Hmm. Dolayısıyla sünnetin terki söz konusu olmuştur. Yani okuması gerektiği halde okumamışsa bu sünneti terk etmiş olacaktır. Sünnetin terk edilmesi durumunda da sevşecesi gerekmeyecektir. Dolayısıyla bu kişinin namazı iade etmesi vacip olmadığı gibi sevşecesi yapmasına da gerek yoktur. Ama şunu da ifade etmek isterim. salibarik barik okumaması gerektiği halde okursa ne olur? Yani örneğin müekket olan bir sünnet öğle namazının ilk sünneti gibi böyle bir namazın birinci teşevütte ettihiyat-ı duası bittikten sonra üçüncü rekata kalkmak gerekir. Veyahut da dört rekatlı farz bir namaz birinci teşevüdi yaptıktan sonra ettihiyat-ı duasını okuduktan sonra farz namazı üçüncü rekat olarak devam etmemiz gerekir. Şayet kişi ettihiyat-ı duasını okuduktan sonra salli barik dualarını okuyacak olursa bu durumda ayağa kalkması gereken ki bu bir farz idi bu farzı tehir etmiş olacaktır. Farzın tehir edilmesi de vacibin terki kabilinden olacağı için kitaplarımız bu manada bu kişiye sehir secdesinin gerekli olduğundan bahseder. Eğer bu hata ile vuku bulmuş ise ama okunması gereken yerde yani okunmasının sünnet olduğu bir yerde okumaması ise en fazla sünnetin terkidir. Tabi bu sünneti hafife almak anlamında değil haşa ama sehir secdesini gerekli kılan unsur vacibin terki olması gerekeceği için bu kardeşimizin bir şey yapmasına da gerek kalmayacaktır. Ama burada şu noktaya da temas etmekte fayda var. Ee, Hanefi kaynaklarından El-Eşbah ve Nazair isimli bir eser var İbn-i Rahimullah'ın. Bu eser üzerine yazılmış şartlardan bir tanesi ki Gamzül Uyun'dur, Hamevi Rahimullah yazmıştır. Orada görmüştüm ki daha sonradan i̇bn Abid'in Rahimullah'ın daşiresinde bu ifadeyi gördüm. Bir namazda farz terk edilmişse bu namazın iade edilmesi farz. Bir namazda vacip terk edilmişse bu namazın iade edilmesi vacip. Bir namazda sünnet terk edilmişse bu namazın iade edilmesi sünnettir. Sünnet. Devam ettiriyor. Eğer bir namazda müstehap terk edilmişse bu namazın da iade edilmesi müstehaptır. Bu bağlamda bakıldığı evet. zaman e, salli barik dualarını okumak sünnet idi, terk etti, sünnet terk edilmiş oldu. Evet seviş gerekmez, namazın iadesi vacip değil ama bununla beraber ben namazımı sünnetiyle beraber bir daha iade etmek istiyorum derse elbette bu bir erdemlilik olur, güzel bir şey olur. Evet. Bazen e, hani İmam efendi uyduğumuz zamanlarda da oluyor hocam. E, i̇kinci rekat ed atıyor okuyoruz ama sonra bazen bir dalgınlıkla Allah'ın mesali diye giriyoruz. Hoca Efendi ayağa kalkınca biz diyoruz ki, ya Allah'ın mesali yokluk Hani orada bir imama e, bağlılık var. Şimdi e, Sehri secdesi e, kişinin münferiden kıldığı bir namazda veyahut da imamlık yaptığı bir namazda söz konusu olabilir. Evet. Cemaat olduğunuz bir namazda ise siz imama iktida ettiğinizde siz artık kendi başınıza hareket edebilecek bir durumda değilsiniz. Evet. Dolayısıyla sizin yapacağınız sehiv, secdeyi gerekli kılacak bir sehiv olmayacaktır. Aksine eğer sehiv secdesi yapacak olursanız bu imama muhalefet olur ki daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet verir. O yüzden orada dalgınlık neticesinde Salli Barık okusanız da bu Seyir gerekli kılan bir durum değil. Çünkü zaten e, farza geçiş yani kıyama geçiş sizin e, elinizde olan, sizin inisiyatifinizde olan bir şey değil. Evet. İmam Efendi ile beraber bunu yapacağınız için bu bir tehir olarak da kabul edilmemektedir zaten. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Ben dekorasyon ve tadilat işleri yapıyorum. Bizim sektörde işler malzemeli ve malzemesiz anlaşılarak yapılabiliyor. Malzemeli olduğunda işverene tek bir fiyat söylüyoruz ve anahtar teslim işi bitirip paramızı alıyoruz. İşverenle malzemesiz anlaştığımızda ise lazım olan malzemeleri söylüyoruz ve işveren de bunu temin ediyor. Biz de yapıp işçiliğimizi alıyoruz. Bazı durumlarda işveren bizimle pazarlığını işçilik üzerine yapıyor ve malzeme bedelini ayrı olarak bize veriyor. Yani bize diyor ki siz alın, ben ücretini öderim. Bizim de devamlı olarak alışveriş yaptığımız tedarikçiler var. Bunlar bize ayrı bir iskonto uyguluyorlar. Bize işveren kişi aynı malzemeyi alsa da bizim aldığımız fiyattan alamıyor. Sorum şu, iskontayı işverene yansıtmasak olur mu? Bu fark bize helal olur mu? Yani işçilik üzerine anlaştıktan sonra hmm. artı malzemeden de kar etmemiz caiz olur mu? Olmaz, olmaz mı? Evet. Soru aslında net bu şekilde. Tabii öncesinde kardeşimiz meseleyi güzel özetlemiş. Yani e, kendi bulunduğu sektörde e, iki şekilde anlaşma yapılabiliyor. E, i̇şçilik artı malzeme sadece işçilik. İşçilik artı malzeme olduğu zaman kanatlar teslim deniyor halk arasında veya o piyasada. Bu, öylesi bir durumda konu sadece aslında kira akti değildir. E, ürünün satışı da söz konusudur bir paket halindedir böylesi bir durumda kişinin almış olduğu ücret hem malzemesinin ücreti hem de ameliyesinin ücreti. Dolayısıyla bunun bu kadarı malzemeye yansır, bu kadar ameliyeye yansır şeklinde bir ayrıma gitmeye gerek yok. Bu durumda o malzemeyi kişi ucuza almış, pahalıyı almış, indirimli almış veya indirimsiz almış. O işvereni ilgilendirmez. İşveren anlaşmayı yaptıktan sonra, siz de o fiyatla onu anlaştıktan sonra, akit yaptıktan sonra malzeme fiyatlarının artması veya düşmesi işvereni ilgilendirmeyecektir. Çünkü siz o işi yapıp, o malzemeleriyle beraber o işi ona takdim edip malı teslim etmeniz gerekecek. Ama ve lakin ikinci surette, yani işte burada şu şu işlemler yapılacak. Bu işlemler için şu malzemeler gerekiyor. İşveren tamam bu malzemeleri ben sana tedarik edeceğim. Sen sadece işçilik olarak benden kaç para alacaksın deyip de bir anlaşma yapılıyor ise bu bir icara aktidir. Hı hı. Kira aktidir e, diğer bir ifadeyle. E, böylesi bir durumda zaten işveren o malzemeleri alıp size getirecek. Ama ikinci bir durumda şöyle bir işlem de olabiliyor. İfadede de söyleniyor. İşte bu malzemelerle ben bir daha uğraşmayayım. gidip Yani benim alacağımı sen istersin istemezsin. Veya dersin ki ya ben bu marka değil de şu marka daha güzel yapıyor diyebilirsin. O yüzden ben sana yetki vereyim, vekalet vereyim. Git malzemeleri benim namıma işveren diyor. Git benim namıma al. Ne kadar aldıysan ben sana bedenini ödeyeceğim. Sen yaptığın ameliyenin karşılığında yine ücretini alacaksın. Evet. Böylesi bir durumda e, konu aslında şuna benzeyecektir. Siz bir yere gidiyorsunuz. Diyorum ki Suat oraya gitmişken benim adımı oradan bana şunu alır mısın diyorum. Sen de tabii ki alırım diyorsun. E, para veriyorum veya vermiyorum fark etmez. Anlaşmamız bu şekilde. Sana bir yetki veriyorum, bir vekalet veriyorum. Sen de gidiyorsun onu oradan 10 liraya alıp geliyorsun bana işte 12 liraya aldım diyorsun. Evet. Bu caiz olur mu? Elbette caiz olmaz. Çünkü sen benim vekilim olarak onu aldıysan oraya ödediğin rakam neyse o rakamı benden talep etmen gerekir. Eğer benden fazla bir rakam talep edecek olursan bu bir hıyanettir, kandırmadır, yalandır, e, haksız bir kazançtır. Dolayısıyla haram olan bir şeyi almış olacaksın. Ama şöyle olsaydı e, o malı ben sana bu kadar bedele tedarik ederim demiş olsaydın yani ben şöyle bileceğim bu malı bana Suat tedarik ediyor. Suat benim vekilim olarak o malı satın almıyor. O zaman sen satıcı olmuş olacaksın. Ki sen onu kaça almışsan, almışsın. Bu beni ilgilendirmez. Sen diyorsun ki bu malı ben sana 10 liraya veririm, var. 20 evet. liraya veririm demiş oluyor. Ama sualdeki meselemiz ise öyle değil. değil. Çünkü oradaki anlaşmamız işçilik üzerine ve bu şekilde pazarlığı bitirdim, anlaşmaya yaptık. E, akitleştik. Daha sonradan e, işveren, işçisine vekalet vererek git benim adıma bu malzemeyi al dediği zaman bu durumda işveren ne kadar bir para vermişse o parayı işvereninden şey, işçi ne kadar para vermişse o parayı işvereninden talep edebilir. Efendim ben e, tedarikçi firma beni tanıdığı için veya ben çok fazlasıyla orada alışveriş yaptığım için bana özel bir iskontay yapıyor. Dolayısıyla bu iskontayı o zaten alsaydı da alamayacaktı o fiyata. Hı hı. O düşük alamayacaktı. Dolayısıyla ben kandırmış olmuyorum şeklinde bir izlenim. Yani bana işte bardak lazımdı. Bu bardağı ben oradan 8'e aldım. Ama o gitseydi ona 8'e vermeyecekti. Ona verecekti. Dolayısıyla ben orada 2 lira kar elde ediyorum ama onun zararı olan bir kar demek bu aldatmanın farklı bir versiyon olacaktır. Çünkü git oradan kaçı aldıysan benim namımı al diyordur. Yani seni sevdiği için adam 8'e verdi, 5'e verdi veya 10'a verdi önemli değil. Ne verdiysen o verdiğini yansıtmak zorundasın. Ama desen ki ona yani ben bunu sana bu kadara tedarik ediyorum dersen o zaman sadece ameliye üzerine anlaşmış değil artı malzeme evet, üzerine de anlaşmış olursunuz ki o birinci kısım gibi olacaktır. Yani malzemeli bir fiyat vermiş olacaksın bu bağlamda. O zaman ne kadar kar elde edersen bu kişi helal olacak. O zaman bu tip durumlarda vekil olmamak doğru Yani olan, eğer böyle bir şey yansıtmayı düşünüyorsanız evet, düşünüyorsan. o zaman direktmen yani malzemeli fiyatım benim budur. Malzemesi de bana aittir Hı -hı. şeklinde diyebiliriz. Bir de burada yani bazı kere helal kazancı kişi haramada çevirebiliyor Allah muhafaza. Hı -hı. Yani karşı taraf zaten malzemeli veya malzemesiz diye bir algısı yok. Diyor ki ben işte bu işi sana 10 liraya yaparım. Bunun zaten 2 lirası malzeme parası. Evet. Oysa 2 lirası malzeme değil. 1 liraya ben malzemeye mal ediyorum. Hmm. Bunu söylemeseydi bir sıkıntı yok. Ağızdan Ama çıkarsın. söylüyorsan o zaman bunu birebir gerçekten böyle olması gerekir. Çünkü bu bir hıyanet olacaktır. Hmm. Bakın e, İslam fıkında alışveriş babında murabaha tevliye veya vadiye diye tabir ettiğimiz fıkhı dilde alışveriş şekilleri vardır. Nedir bunlar? Bunlar güven esası üzerine bina edilmiş alışverişlerdir. Siz örneğin araba satıyorsunuz. Ben size diyorum ki bu araba kaç para? Sen bana bir fiyat söylüyorsun. Ben o arabayı senin kaça aldığına dair belki bir fikrim olsa da sen bana bu konuda bir bilgi vermiyorsun. Evet. Ve ben bu aracı alıyorum. Sonra öğreniyorum ki Suat bundan yüzde yüz kar etmiş, yüzde elli kere etmiş, yüzde on kar etmiş. Bu beni ilgilendirmez. Herhangi bir yaptırımım yoktur. Hı. Ama siz derseniz ki bu arabanın bana maliyeti bu fiyat. Ve ben bundan şu kadar karla sana satıyorum derseniz ki buna fıkıh dilinde murabaha derler. Veya ben bunu maliyete sana veriyorum derseniz ki buna tevliye derler. Veyahut da ben bundan 10 lira zararına sana satıyorum dersek ki buna da vadia derler. Bu durumda satın alan kimse senin sözüne itimaden bu aktı yapmıştır. Çünkü diyor ki işte 10 lira karım var. Normaldir diyor adam kabul ediyor onu. Veya da aynı fiyata yansıtıyorum. Kabul ediyor. Sonra öğrendik ki bahsettiğinizden daha düşük bir fiyata almışsınız. Bu öyle bir şey olduğu zaman hukuksal olarak alıcının bazı yaptırım hakları vardır. Yerine göre alışverişi feshedebilme etkisine sahip olur. İslam fıkhına göre. Yerine göre orada hıyanet miktarını karşı tarafa yansıtma hakkına sahip olabilir. Söylemeseydin, yani zararına veriyorum, şu kadar kârla veriyorum veya maliyetine veriyorum ifadesini kullanmasaydın hiçbir sıkıntı yoktu. Keza işte malzemesi şu kadardır demeseydin hiçbir sıkıntı yoktu. Evet. Ama diyorsan o zaman dediğin doğru olmalıdır. O yüzden bu konuda da dikkat etmek gerekir. Bazen az alışkanlığı olarak satıcılarımızın veyahut işçi emek yani sanatkar olanların bu gibi ifadeleri olabiliyor. Bu helal olan bir kazancı kişi kendisine dolaylı olarak harama çevirmiş oluyor. Belki işverenin bundan haberi bile yoktur. Yani onu söylemem veya söylememen onun için bir şey de teştil etmeyecektir. Ama yalın bir öyle bir ifadede bulunmak ve o ifadenin altında dolduramamak, yanlış olması, yalan olması o ticaretin harama haram o ticarete haramın haram bulaşması olur ki Allah muhafaza bu da tehlikeli olarak Müslümana karşısına çıkacak olan bir işlem olur. Özellikle bu tip ticaretlerde işte oto alım satımlarında veya ev alım satımlarında bu tip şeyler çok oluyor, çok evet. yaşıyoruz. Yani e, Bazen şöyle diyenler de oluyor hocam, işte gelip parası var mesela, 100-200 bin a ben sana 200 bin lira para vereyim, bana bu parada bir ev bul ya da bir araba bulur musun şeklinde e, parasını bırakanlar oluyor. Bunların ki e, o zaman sizi vekil tayin etmiş gibi mi oluyor yoksa… Şimdi bakın şöyle bir şey var, ee, siz normal benim bir arkadaşımsın. Evet. Aramızda ticari bir işlem yok. Hı. Arkadaş olarak sana geliyorum. Diyorum ki ya sen bu piyasanın içindesin. Bana bu paraya göre sana vekalet veriyorum. Benim adıma bir araç al diyorsam burada sen buradan kar elde edemezsin. Hı. Edeceksen de burada benim bilgim olması gerekir. Evet. Ama yok sen ticaretle meşgul olan bir adamsın. Sen zaten araba alıp satan birisin. Evet. Ve ben sana geliyorum ki ya Suat 200 lira bir param var. Bana bu paraya göre bir araba bul dediğim zaman Hı -hı. aslında bu sen bulup bana getirir zaman bu araba senindir demiyorsun. Yani vekilim olsan alırsın o arabayı ben almak zorun değil. Evet. Ama sen diyorsun ki işte hocam ben böyle böyle bir araba buldum. 200 liraya da bu sana mal olur diyorsun. Hı hı. 200 liraya alırım demiyorsun ama. Evet. 200 liraya bunu ben sana mal ederim her hı. şeyiyle beraber. Hı hı. Dediğin zaman ben de tamam o halde ben bunu alıyorum dedi zaman senle yeni bir akit yapmış oluyoruz. Hı hı. Böylesi bir durumda bu bir ticarettir. Hı hı. Yani bu karineye hal dediğimiz bir olaydır. Yani sizin bu işle meşgul olup olmamanız hı hı. arasındaki bir fark. Yine kitaplarımızda... İcara babında bir mesele vardır davalaşmayla alakalı. Ee, bir insan birine bir ameliye sunsa desek işte şu cübbemin e, düğmesini diker misin söz Hı. gelimi karşı tarafta dikse, diktikten sonra para talep etse, öteki desek ya sen bunu parayla dikeceğini söylememiştin. Yani sen biz parayla yapmadık. Dolayısıyla para almaya hakkın yok. O da var dese ve mesele davalaşmasa, mahkemeye yansa ne olur? Böylesi bir durumda e, yine karineye hal olarak kitaplarımız der ki eğer bu insan yani o terzi olan, hmm. cübbe işte gömlek şey diken, düğme Gümleki. diken kimsenin bu işle maruf ise, biliniyorsa bu zaten bunu parayla yapıyor. Hmm. Bir dükkanı var, bir unvanı var veya o da kişiyle daha önceden böyle bir diyalog olmuştur parayla yapacağına dair. O zaman bu karine bu kişinin Parayla yaptığını ifade eden bir karinedir. Onu konuşmuş olmasak bile sizin dediğinize itibar edilir. Hakkı almak onu almak. Ama yok. Yani öyle bir adetinizin olduğu bilinmiyor. Öyle bir sanatınız da yok. Aramızda öyle bir diyalog da yok. Cebbel kalemsen orada bedel istediysen orada az olan bedelsiz olmasıdır. Yani Karine'nin fıkha bu bağlamda itibar edilmez durumu söz konusu olabiliyor. Buna göre de hareket edilebilir. O yüzden biraz önceki örneğiniz hani e, siz işte piyasadasınız, otomobil evet. piyasasındasınız. Bu işi yapıyorsunuz, bu işten para kazanıyorsunuz, evinizin maaşiyetini bununla temin ediyorsunuz. Ve kişi bunu bilerek bana şu kadar rakamlık bir araba bul derken aslında bana bu kadar rakamlık bir araba sat demiş oluyor. Evet. Bu karine. Dolayısıyla onu bir olarak Çok değil. yaşanıyor çünkü hocam. Evet. Yani bazı kişiler şimdi ticaretle uğraştığınız için geliyorlar. İşte şu kadar param var bana böyle bir şey bulur musun diyor. E, ticaret erbabı olarak da piyasadan araştırıyor veya eşinden dostundan buluyor. E, işte Ama o tabii alıyor. şu ifade önemli. Ben bunu bu kadara buldum aldım şeklindedir. Bu bu kadara sana mal olur. Yani Yok, mal kendi karını da yapması Hı -hı. lazım? Katması lazım. lazım. Ve kişi şunu bilecek. Ben bu arabayı bundan satın aldım. Evet. Böyle Zaten geri dönüşümü de ona oluyor o zaman. Evet. Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Yine seferilikle alakalı bir sorumuz. Seferiyken bir yerde namaz için durdum. Cemaatte namaz kılıyorlardı. Ben de onlara uydum. Son rekatında cemaate yetişmiş oldum. Namaz kıldıran kimsenin seferi ya da kim olduğunu bilmiyordum. Ben de seferi olarak namazımı tamamladım. İmamlık yapana da sormadım. Bu konuda iki mi kılmam lazımdı, dört mi kılmam lazımdı? Aslında e, bu soru da bir evvelki soru gibi, e, soruda verdiğimiz cevap gibi karinenin önemi söz konusudur. Evet. Yani örneğin havalimanındasınız veya işte e, yol kenarlarında şehirler arası yolculuk yaparken e, sosyal tesiste durdunuz. Orada namaz kılacaksınız. Biri de namaz kıldırıyor orada. Burada bir karine var. Bakacaksınız bu kimse yolculuk emaresi var üzerinde. Hı -hı. Bu durumda bunun misafir olmaklığı kanaati sizde hasıl oluyor ve namazınızı ona göre sizde sefer olarak kılarsınız. Ama baktınız ki limanında veyahut işte oradaki mescitte adamın sarığı var, cübbesi var. Yani orada muvazzaf belli ki oranın şeyi daimi olan bu vazifeyi yapan bir imam. Yani mukim kişi. Böyle bir karine söz konusuysa o zaman siz namazınızı ona göre yani ona iktida etmenizle namazınızı dörde intikal edeceği için dört rekat olarak kılmanız gerekir. Hmm. Burada da aslında itibar tamamıyla karinedir. Hmm. Yani bulunduğunuz yerde bu kimsenin e, hali misafir olmaya elverişli mi yoksa mukim olmaya mı elverişli? Sosyal tezisi adamın üzerinde markası yazılı mesela oranın bir çalışanı. Bunu görüyorsanız imamlık demek ki bu, yani, kimdir, bu kimdir diyorsunuz. Bu kimdir. Veyahut işte bir imamlık yani hani bir üzerine bir, vesaire, bir kisfe var üzerinde. Hmm. E, bu manada anlayabiliyorsunuz ki orada vazifeli bir zattır. Ama yok onun da işte evinde bavulu vardı veya çantası vardı veya bir sefer haliydi zaten hmm. üzerinde. O zaman ona göre hareket edersiniz. Aslında burada imamlar için de en uygun olan e, ki muvatta'da da rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam uygulaması da odur. Normalde namazda selam verdikten sonra imam efendi eğer misafir ise arkasına dönmeden selamı verir vermez cemaatle dağılmadan ben misafirim mukim olanların namazını dörde tamamlasın demesidir. Arkadaşlar selam verse de önemli değil. Önemli Kalkır, Kalkarlar, devam, devam ederler. Günümüzde bu daha fazla namaz öncesinde yapılıyor. Hı hı. Namaz öncesi imam efendi diyor ki ben misafirim. Ee, arkamda mukim olanlar varsa ben selam verdikten sonra iki rekat da selam vereceğim. Siz namazlarınızı tamamlayın diyor. Tamam bu namaz öncesinde ifade edilmesi güzel ama imam namaza durduktan sonra yeni bir cemaat gelme ihtimali var. Evet. Dolayısıyla imamın bu beyanını o kişi duymamış olabilir. Bu bağlamda, hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması da bu şekildedir. Yani namazdan sonra bunu ihbar etmesidir. O yüzden hem namaz öncesi hem de namaz sonrasında imame olan kişilerin mukim, olması gereken bir yerde yani mukimlere namaz kıldırdığı bir yerde eğer misafir olarak namaz kıldırıyorsa hı hı. bu şekilde yapsın ki arkasındaki cemaat kargaşa yaşamasın. Evet hocam. Şimdi seferi e, seferilikle alakalı bir soru daha hocam. Bu da güzel bir soru. E, seferi olan bir kimse, mukim olan bir kimsenin arkasında namaza durdu. Şimdi, <gülüyor> tam imam efendinin arkasında. İmam efendinin abdesti bozuldu. İmamın arkasında olduğu için imamla o devam etmesi gerekiyor ve namazı dört rekatla bitirdi. Bu kişi seferi olarak mı selam vermeliydi yoksa dört kıldırarak doğru mu yaptı diyor. Yani imam mu kim? Mu kimdi. Arkasındaki cemaat misafir. Evet. Normal şartlarda bu namaz devam etseydi bu misafir olan kimse mukim olan imama iktidar etmekle namazı dörde intikal etmiş hı hı. ve dört rekat olarak tamamlayacak. Evet. Ben misafirim iki rekatta selam verip çıkayım deme hakkına sahip değil. Hı hı. Peki böyle bir namazda imamın namazı değil de abdesti bozuluyor. Evet. Çünkü abdestin bozulması namazın bozulmasını iktiza etmez. Hı hı. Çünkü namazın bozulmasındaki sonuç farklı olur, abdestin, abdestin var, bozulmasındaki var. sonuç farklı olur. Abdesti diyor ve arkasındaki kişi de zaten i̇mamlık imamın arkasında verir. duran kimse imamlık liyakatına sahip olan biri olması gerekir. Böyle bir durumda nasıl hareket edilmesini bilecek e, donanıma sahip olması gerekir. Evet. Bu kişi imamın yerine geçiyor ve namazına devam ediyor. Böylesi bir durumda kendisi misafir idi, imam efendi mukim idi namazın belki birinci veya ikinci rekatı kılınmış. Hı -hı. Belki de üçüncü rekatındaydı ve imamın abdesti bozuldu. Geriye çıktı ve kendisi devam edecek. Kendisine göre mi kılacak? imama göre mi kılacak? Hı -hı. Ee, sorunuz aslında evet. tam olarak da bu. Burada kural şudur. Misafir olan bir kimse, mukim olan bir imama iktida etmesiyle otomatik olarak namazı dörde intikal eder. Hı -hı. Bu saatten sonra o misafir bir şekilde imamın namazını devam ettirmesi gerekirse ki bedai'de bu mesele ifadedir bedai-ü sanayi hanefi kaynaklarında. Kâhsâne bu konuyu ele alır, uzunca ele alır. Hatta birçok daha şıklar vardır. Yani namazın işte ortasında yetişmesi, sonradan yetişmesi, birinin mukim, birinin misafir veya tam tersinin olması şeklinde birçok şekli vardır. Ee, böylesi bir durumda o ima, şey, e, imamlığa geçen misafir artık kendi vasfıyla değil, imamın, i̇mamın namazını vasfine. devam ettirmek zorunda olacağı için ve namazı da zaten ona iktida etmekle dörde intikal etmiş olduğundan namazı dört neket olarak kılacaktır. Evet. Ama şöyle olsaydı, siz misafirsiniz, mukim olan bir imama iktida ettiniz, bir şekilde namaz bozuldu. Veyahut da işte namaz bittikten sonra dört rekat kıldınız. İmam Efendi dedi ki ya arkadaşlar kusuruma bakmayın benim abdestim eğersem yokmuş. Ben unuttum. Size bu şekilde kıldırdım. Namazlarınızı iade edin dediği zaman. O misafirin namazını dört mü kılmalı, iki mi kılmalı? Burada şimdi anladım mi? hocam. Yani, Ama abdesti yok. Abdestsiz namaza durmuşlar. Ya imam olan kişi. Evet. Veyahut da böyle değil de yani namazdayken ameli kesirde bulundu, namazı yani, bozuldu. bozuldu. Bir şekilde namazı ifsad oldu. Dediğimiz gibi ya abdestsizlikle veya namaz içinde abdesti bozuldu ama arkasından birini geçirecek e, donanıma sahip değildi. Başka hareketler yaptı ve bir şekilde namazını namazı bozdu. Böylesi bir durumda o misafir olanlar olan asli unsur olarak kimi kılmalıdır iadeyi, Yoksa biz bir kere imama uymuştuk, namazımız dört olarak zimmetimize intikal etti, biz bunu dört olarak mı kılmamız gerekir? Bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz e, kitaptaki asanenin ifade ettiği meselelerden bir tanesi. Şimdi burada misafir imama iktida ettiğinde o namaz devam ettiği müddetçe namazı 4'tür Ama o namazın bir şekilde fasit olduğu anlaşıldığında, bir şekilde bozulduğu anlaşıldığında artık iktida diye bir şey kalmamıştır. Yani misafirin imama uymaklılığı diye bir şey kalmamıştır. Peki ne kılması gerekir? Zimmetindeki namazı kılması gerekir. Borcu olan namaz neyse onu kılması evet. gerekir. Peki misafirin zimmetindeki namaz nedir? Dört rekatlı namaz iki rekattır. Dolayısıyla bu kişi o namazı iki rekat olarak kılması gerekecektir. Ama sual öyle değildi. Sual o namazın devamı olacağı için o namazda dörde intikal etmiştir. Dolayısıyla dört olarak tamamlaması gerekecek. Yani imamın aptezinin bozulmasıyla namazının bozulma arasında bir farkı yine bize var. özetlemiş oldu. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuza da Azerbaycan'dan yazan bir izleyicimiz buralarda telefon kontrolün bittiğinde kredi kontrol alıyorsun. Uygulama şöyle, kontrolün bittiğinde mesaj gönderiyorsun sana beş manatlık kontrol gönderiliyor. Sonra sen yükleme yaptığında bu beş manatlık kontrol için senden Beş buçuk manat kesiliyor. Bu faiz olur mu diye sormuşlar. Evet. Aslında güzel bir soru. Evet. Yani sanki kontur kredi verip Hı -hı. o krediyi sonra fazlasıyla geri, geri almak alalım. gibi mi değerlendirilir? Tabi burada öncelikle e, uygulamadan tam anlamıyla bilgimiz olmadığı için detaylandırmakta fayda vardır. E, şöyle detaylandırmakta fayda vardır. Her şeyden önce kontür dediğimiz olay. CSM şirketlerinin size sağlamış olduğu hizmete mukabil aldıkları bir bedeldir aslında. Evet. Bu bedel de bir malın, ürünün size satımı değil de daha fazla bir kira akti kabiliğindendir. Yani uyduyu kullanmaya yönelik işte şu kadar dakikası şu kadardan size bu uyduyu kiralamış oluyoruz. Bir nebze bunun bu gibidir. Dolayısıyla burada sizin ödediğiniz rakam o uyduyudan istifade ettiğiniz miktar. Bunu kontur namıyla ifade ediliyor. Ve ödediğiniz bedenin karşılığında bu manada hizmet olarak alıyorsunuz. Şimdi diyor ki kontur bitti. Yani benim önceden ödeyip de aldığım o hakkı ben tükettim. Yeni bir talepte bulunuyorum ama bedel vererek talepte bulunmuyorum müşterisi olduğumdan dolayı bana bir hak daha veriyor. İşte diyelim ki ne kadarlık diyor. İşte beş örneğin bantın, ki 5 evet. liralık daha bana kontrol veriyor. 5 liralık daha kontrol veriyor. Ama daha sonradan ben kontrol yüklediğim zaman e, benden 5 buçuk lira olarak onu kesiyor. Yani kendi para birimiyle söylüyor. Biz onu evet. TL üzerinden de Hı. konuşabiliriz. Bu bir faiz olabilir mi? Şimdi burada size bu hakkı veren kişi. Sizin zaten o e, sistemi size e, arz eden kişi ise yani şöyle söyleyeyim hangi operatörle bunu yapıyorsanız o operatör size o hakkı verip de onu tekrardan sizden tahsil ediyorsa bu ayrı değerlendirilir. Üçüncü şahıs bunu size verip de sonra hmm. siz bunu öderken ona fazlasıyla ödüyorsanız bu ikisi arasında fark vardır. Evet. Bildiğim kadarıyla bunu üçüncü şahıslar değil yine operatörlerin kendileri, kendileri yapıyor. yapıyor. Böyle olduğu zaman o zaman bu bir kira aktı ise burada yine mesele ikili düşünmemiz lazım. Birincisi siz talepte bulundunuz konturun bitti diye. Size 5 TL'li kontur gönderdiler. Sonra siz yükleme yaptığınız zaman 5,5 kesiliyor. Ne zaman yükleme yaparsanız yapın 5,5 kesiliyor. Bunda artma veya eksilme olmuyor ise bu ayrı. Siz işte ertesi gün yükleme yaparsanız 5,5 İki gün sonra yükleme yaparsanız işte 5.6, üç gün sonra yapar 5.7 şeklinde güne göre bir farklılık alıyorsa bu farklı değerlendirilir. Hmm. Peki güne göre farklı alıyorsa bu o zaman dediğiniz gibi bir Faiz. neyse kredi, kredi tarzında yani size bir para bir kontrol veriyor. Ee, o konturu da borç olarak veriyor ve onu sizden geri talep ederken de fazlasıyla sizden Kaç yer alıyor. Kaç gün geçirmişse onun, onun üzerine farkını alıyor. Burada zaten bir bedirsizlik de olacağından dolayı aktif fasit olma durumu da söz konusudur. Hı. Ama öyle değil. Siz e, e, önceden paraya yatırdığınız zaman 5 TL'ye 5 TL'lik kontur diyelim ki 5 kontur idi. Ama e, önceden yatırmayıp da sıfırlandıktan sonra 5 TL'li konuşuyorsanız onun 5,5 TL olması bu durumda sanki icra akdinde şöyle bir farklılık vardır. Diyor ki e, o hizmeti sunan hmm. operatör, parayı bana peşin verirsen sana 5 kontrolü 5 TL'den veririm. Ama parayı bana peşin vermeyip de sonradan verirsen 5 kontrolü 5,5 TL'den verir şeklinde gibi. iki ayrı akit yapmış kabul edilebilir. O zaman bunda da bir faiz olarak nitelendirilmez. Evet. Yani sizin kontrolünüz bittiğinde talep ediyorsunuz. Yani ben bu akli devam ettirmek istiyorum. Onun üzerine diyor ki tamam diyor size 5 kontrol gönderiyorum ama bunun fiyatı 5,5 TL. Ondan öncekiler ise fiyatı 5 TL. Yeni bir akittir, yeni bir anlaşmadır. Fiyatın her iki taraf da, açısından da malumdur. Var. Bu açıdan bakıldığında da fukki olarak bir sıkıntı gözükmemektedir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da e, cemaatle namaz kılarken imam Zammı sureyle takıldı. Biraz bekledikten sonra da başka bir sureye geçti. O arada cemaatten biri ilk okuduğu yerin devamını sesli olarak imama hatırlattı. Ancak imam namazına devam etti. Sonrasında cemaat içinde karışıklık oldu. Bazıları namazın bozulduğunu söyledi. Hocamızsa namazımızın bozulmadığını söyledi ama cemaat içinde fitne olmasın diye bir daha iade etti. Sorumuz böyle bir şey daha başımıza geldiği zaman... Nasıl bir hareket izlememiz gerekiyor Ne yapmamız lazım? Tabii ki e, cemaat içinde kargaşa olup da eğer fitneye sebebiyet verecekse bu bağlamda iade her halükarda ihtiyattır. Hmm. Yani yapılan aslında uygundur. Ama meselenin e, fıkih zeminine bakacak olursak, yani olması gereken bu muydu? Yoksa ihtiyat olarak mı iade ettiler? E, normalde imam namaz kıldırırken veya şöyle söyleyeyim, bir insan namazdayken, Birinden bir şey öğrenmesi veya birine bir şey öğretmesi ameli kesir olarak kabul edilir. Ameli kesir çok amel demektir ki bu da namaza manidir. Namazı bozan bir unsurdur. Yani öğretmek veya öğrenmek namaza engel bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu sebepten dolayı namazda kıraat yapan bir kimse hata ettiğinde bu kimseye namazda olmayan bir kimsenin Müdahil olup da o kimsenin öğretisiyle bu kişi öğrenim alıp da devam etmesi ayrıdır. Arkasındaki cemaatten birinin onu açıp da onun ibareye yani o kıraata devam etmesi ayrıdır. Hmm. Çünkü birin, ikisi de öğrenimdir ama birinde mecburiyet vardır ki ona fatih deniyor. Namazı açan, imamın namazını açan, imamın kıraatını açan anlamında. Hmm. Ki burada ruhsat vardır. Olması gereken de hani niçin imamın arkasında olan kişiler bilgili olsun? Çünkü imamın namazında bir sıkıntı söz konusu olursa en azından müdahale etsin. Evet. Bu müdahale illaki yer değiştirmek değil. Kıraatta takıldığı zaman önünü açsın. Hmm. Bu bağlamdadır. Bu manada buna izin verilir. Ama bu ihtiyaç ile takdir edilmiş, ihtiyaçla sınırlandırılmıştır. İhtiyaç olmaksızın, eğer böyle bir durum söz konusu olursa bu da yine talim olarak kabul edileceği için namazın bozulmasına sebebiyet verir. Öğreten kişi açısından da öğrenen kişi açısından da. Eğer öğrenen zaten imamsa onun namazı bozulursa arkasındaki cemaatin de namazı Bozulur. bozulacaktır. Hatta bundan dolayı e, kitaplarımızda der ki e, imam efendi takıldığında cemaatin acele etmemesi lazım. Onu açma noktasında. İmamın da cemaati kendisini açma noktasında getirmeden takıldığımı başka bir ayete geçmesi gerekir. Hmm. Yani çok fazla orada debelenmesin ki çünkü kimin ne yapacağı belli değil. Ama cemaat eğer Kâhsani Rahimullah söylüyor, baktı ki imamın namazı ifsada gidecek. Yani kıraatı yanlış yapacak, zelletül kâreye düşecek hmm. ve böylece de namazın bozulması söz konusu olacaksa o durumda onun önünü açar bildiği bir yerden okuyor ise. Ama şimdi buradaki mesele ise imam takıldı, başka, başka bir ayete, ayete geçti. Geçmiş. Olması gerekeni yaptı zaten. Artık hmm. bir ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla arkasındaki cemaatten birinin onu açması, yani eski kıraatında işte ayet-i kerimenin devamını getirmesi ihtiyaçsız olarak bunu yapmıştır. Bu durumda eğer imam okuduğu kıraatı bırakıp da tekrardan onun açtığı yere devam edecek olursa, bu o zaman ihtiyacı olmaksızın bir talim söz konusu gibi değerlendirileceği için kasani rahimullah ifadesi bu kişinin namazının bozulması hmm. yani imamın namazı bozulur e, imamın namazı bozulursa Cemaat cemaatin namazı bozulacak gerçi bu konuda farklı görüşler de var ee, yani bu farklı görüşler çünkü namazın içinde yani kendisini iktida edenden birinden aldığı için namazı bozulmaz diyenler de var orda mesela Şeye de gerek kalmıyor değil mi hocam? Seyve falan, sevseyecesine seyircisine Namaz falan. bozulursa zaten bitmiştir. Yok, hani orada takılması buna bir şey değil değil mi? Hani bekletiyor çünkü şeyi. Yani o çok fazla bir fasılı olmadıktan sonra yani tamam. baktın gidemiyorsun hemen başka bir ayet-i kerimeye geçersin. Oradan devam eder. bir şey yapsak ya. mı hocam? Örneklendirsek Mesela biz şimdi başladık Bakara suresi. Elif, Lamin, Zerker, kitab Lala, oraya geldik. İşte diğer Peki. ayeti mesela hatırlayamadık. Orada elezine kaldık mesela. Sonra şeyden geçik. İnne elezine kefir'den devam ettik devam mesela. Hatta hatta, sıkıntı olmaz bu hatta, durumda Hatta Hatta mi? şöyle de diyebilirim. Okuduğun miktar zaten zammı sürü olacak miktardı. Yani üç ayet okumuşsunuz zaten. Hmm. Bu durumda halbuki sen biraz daha okumak istiyorsun. Örneğin sabah namazını kıldırıyorsun. Evet. Uzun, uzun kırat yapacaksın. Ee, okumak istiyorsun ama gelmedi aklına. Başka yere atlamana da gerek yok. Hemen Allahu Ekber deyip de Rukiye de gidebilirsin. Ha, orada takıldın mesela. Gidemiyorsun Gide ama tamam. okuduğun miktarda zaten 3 ayet miktarı olmuş. Yani namazdan e, vacip olan miktarı yerine getirmişsin. Fatiha'dan sonra, zammü hmm. sure kısa 3 ayet veya 3 ayet makamına kaym olan uzun bir ayet. Bunu okumuşsun. Bundan sonra daha başka bir yere geçmene de gerek kalmadan direktmen Allahuekber diyerek de Hani ile başladığın yu ayete ile okuman yani getiren ama tabii ki önceki şey kıraati yani kıraat Tam olarak etmiş. vacip olan miktar yerine Yapıldı. gelmişse Hı -hı. veyahut da o ayete yani başlama başlam başlamadın aslında başlamaya teşebbüs ettin ama aklına gelmiyor. Hı -hı. Böylesi bir durumda illaki yani ya başka yere de geçebilirsin veyahut da dediğimiz gibi 3 ayet miktar olduysa direktmen Ekber dersin lükeye gidersin. Mesela şöyle de desek Kevser Suresi'ni okuyor. İnne hatayna kel kevser dedik. Mesela orada devamını getiremedi. Unuttu mesela. Başka bir şeye geçmesi gerekir. sureye geçebilir, devam edebilir. Aynen evet. olmaz. Ama o sadece bir ayetle rüküye gitmesi doğru olmaz değil mi doğru hocam? Doğru olmaz çünkü, çünkü kısa e, yani ayet... e, zammı surenin miktarı noktasında e, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre üç kısa ayet veyahut üç kısa ayete denk gelecek uzun bir ayet miktarının okunması vaciptir. Hmm vacibi de bilerek terk etmek namazın iadesini vacip kılar. Evet. Hata en terk etmek ise seyir seyircisini gerekli kılacaktır. O yüzden yani eğer bu şekilde kısaysa başka bir sureye geçer. Bildiği yerden başka bir sureye geçer. Oradan devam eder. Şimdi bu sene yaşadığımız bir e, olay vardı. Memlekete gittiğimiz hocam e, dedik ki yani bir şeyleri, namaz mevzuları falan açıldı. Işte. Bir de ki ya işte ben şöyle okuyorum, öbür Fatiha'yı böyle okuyorum. Böyle bir talim şey yaptık hocam mesela. Subhaneke'de çok takılan var. Fatiha suresini çok farklı okuyanlar var. Ee, yani harfleri karıştıran veya ayetleri çok farklı okuyanlar var. Ee, bunlarla alakalı e, bu kardeşlerimizin nasıl bir yol izlemeleri? özellikle bunu yaşlılarımızda çokça gördüm e, onlar için <gülüyor> bir e, yol göstersek nasıl bir yol göstereceğiz hocam? Şimdi bunu aslında daha farklı programlarda birçok kez dillendirmiştik. Evet. Bir Müslümanın namazı sahih olacak miktarda kıraat bilgisine sahip olması farzayındır. Kura olması demiyorum. Talimi çok mükemmel olmasının gerektiğinden de bahsetmiyorum. Ama namazı sahih olacak şeklinde okunması gereklidir. En azından namaz ayetlerini, yani namazı okudu ayetleri. Bu da yeni Kur'an-ı Kerim öğrenen veyahut da işte Cahiliye devri olarak ad ediliyor. Bir zamanlar hiç bunlarla işi yoktu da sonradan hmm. namaza başladı. İşte sureleri ezberledi ki bazen de e, latince üzerinden ezber yapanlar var ki evet. bunun çok büyük bir sıkıntısını görebiliyoruz. Böylesi bir durumda bu kişiler e, yani bütün işlerini bırakacakça tabiri caizse öncelikle ağzı düzgün bir hoca efendiye giderek yani ağzı düzgünden kastettiğim talip ve tecrübü olan bir hoca efendiye giderek benim şu namazım sahih olacak şeklinde şu Fatiha'mızı bir gel bir düzelt. Ondan sonra en basit bildiği sure, en ezberinde olan işte İhlas suresi mi? Şunu gel bir düzelt yani benim bununla namazım olur diyecek, hoca ona icazet verecek o kadarla zaten namaz kılabilir. Ondan sonrasını peyder peyder düzelsin. Hı -hı. Bu şiddetle elzem ama buna rağmen yapıyor, olmuyor, beceremiyor, dili dünmüyor vs. falan allah Teala azizleri kimseye yani takatinden fazlasını yüklenmez. O kişi son gayretini sarf etsin, her şeyle bunu yapsın, dili peltek olduğu için dönmüyor. Bu zaten o kişi hakkında af kapsamına girecektir. Yeter ki imamlık yapmasın. Yani münferiden kendisi veyahut da imama iktida etsin. E, bu şekilde kılsın. O yüzden bunu basite almamak gerekir. Yani yaptığınız şey güzeldir. Oturuyoruz burada da arkadaşlar bir Subhaneke'yi evet. bir okuyalım. Acaba nasıl okuyoruz? Yani önce ben bir okuyayım evet. bakayım benimkini beğenecek misiniz Hı. şeklinde. Tabii karşı tarafı rencide de etmemek lazım. Evet. Ee, nefsani duyguların da harekete geçirmemek gerekir. Çünkü enaniyet söz konusu olduğu zaman orada farklı şeyler olabilir. E, Niyeten ne kadar başlangıçta iyi olsa da insanlar farklı, farklı yerlere çevirebilir. O yüzden orada siyasi davranarak, güzel bir ahlak ile e, kişiyi alçak gönüllüyle kendisini ön plana atarak burada bir talim tecvit tarzında e, namazı en azından sahih olacak şekilde ya bunları bir irdeleyelim demek güzeldir. Ki aslında arkadaşlık da budur, yapılması gereken de budur. Yani orada içimizde bu manada sıkıntısı olan arkadaşlarımız varsa da onlara özel bir eğilmek, ya onları yönlendirmek, işte bulunduğu mahalle hocasına göndermek, cami hocasına göndermek veyahut da birebir kişi kendisi onunla ilgilenerek onu düzeltmesini sağlamaktır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim bir münkeri gördüğü zaman onu eliyle düzelsin imkanı yoksa diliyle, imkanı yoksa kalbiyle. Hı. Bir insanın namazı sahih olmayacak şekilde kral sahibi olduğunu bilmek bir münkerdir aslında Hı. o kişi açısından. Yani münker demek birilerine zarar vermek anlamı değildir sadece. O, açı, o kişi açısından bir sıkıntıdır. Ve bunu da sen vakıfsın. Güzel bir konumda bunu düzeltmen, elinle dilinle bunu düzeltmen imkanı da vardır. Evet. Bunu yapmak da elbette her bir Müslüman için gerekli olan bir vazifedir. Evet hocam. Devam edeceğiz inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz sizlerden gelen sorularımızı aktarmaya kısa bir ara vereceğiz. Ara nakabinde İlmalet TV TV.com telsinden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz İlmal programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlmalet Lalegül TV.com sizler de sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Hocam bir diğer sorumuz, ben ve kardeşim çalışıp parayı babama veriyoruz. Babam bu parayla beni evlendirdi. Kız görmeye gittiğimde annem kızı beğenmedi. Kız kardeşim ve ben beğendik ve evlendim. Mehrim dört bilezikti. Şimdi annem hanıma diyor ki ben seni beğenmeyerek aldığım için sana zulüm yapacağım. Ben de ayrılmak istiyorum. Annem de diyor ki bileziğin ikisini bize vereceksin, Kardeşimin de hakkı var. Sorum iki bileziği almaları caiz mi? Şimdiki soru her ne kadar iki bilezik üzerine devran etse de aslında sorun daha farklı. Evet maalesef. Ee, evet bir yuva kurulmuş öyle veya böyle. Tabi yuva kurulurken iyi araştırılması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi doğrultusunda hareket edilmesi gerekir ki Efendimiz öyle buyuruyor evlilik genelde insanlar vaka olarak dört şeyden dolayı tercih yaparlar. Yani bunu e, bayan için söylüyor Efendimiz. Yani bir erkek dört şeyden dolayı bir kadınla evlenir ama bu şey aynı şekilde bir kadın için de geçerli. Erkekte aradığı hasret. İşte e, malı olduğu için, zengin olduğu için veya mevkisi ve makamı olduğu için veya güzel olduğu için, yakışıklı olduğu için veyahutta dindar olduğu için. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu dört şıktan siz dindar olanı seçin. Ki yani tercih aslında bu yönde olması gerekir. Hadis-i şerifin devamında teribet yedaki Efendimiz buyuruyor. Şimdi, e, dolayısıyla evlilikte gerek kız seçimi veya gerek damat seçiminde yani gelin veya damat seçiminde e, dikkat etmek, titiz davranmak, meselenin sadece şehevi duygular doğrultusunda değil bir aile olma, bir anne olma, bir baba olma, bir gelin olma, bir damat olma niteliğine göre hareket edilmesi gerekir. Ama öyle veya böyle bir yuva kurulduysa da bu yuva'yı yıkmaya yönelik değil, bu yuva'yı devam ettirmeye yönelik e, hareket etmek gerekir. Bu doğrultuda e, kişi ameliyasını harcaması gerekir. Şimdi buradaki annenin ifadesi hakikaten e, yani ciddi anlamda problemli. Çünkü ben seni istemedim diyor gelinle okuduğunuz kadarıyla. Evet. Bundan dolayı size zulmedeceğim diyor. Bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Bu hakikaten çok yanlış bir söylem. Çocuk da bundan sebep ayrılmak istiyor. Bu da ikinci bir yanlış, ikinci bir problem. Yani evet anne annedir, hanım da hanımdır. Annenin hukuka ayrıdır, hanımın, hanımın hukuka ayrıdır. Bunları birbirine karıştırmamak ve birbirine de ezdirmemek gerekecektir. Burada hanımdan dolayı anneyi ez ne derece yanlışsa anneden dolayı hanımı ez bu da yanlıştır. Bu bağlamda tamam anne belki o andaki öfkesiyle bunu söylemiştir, o andaki işte siniriyle bunu söylemiştir. Ama bunu münasip bir lisan ile bunun yanlış olduğunu, bu yine neticede işte benim eşimdir, senin gelinindir diyerek hanımıyla da tabii diyalog içinde yani annem yaşlıdır, evin işte hanımıdır, idare etmek gerekir şeklinde hem onun gönlünü alarak hem annesinin gönlünü alarak bir şekilde bu yuvanın devamı noktasında hareket etmek lazımdır. Ama olmadı, yapılmadı yani her şey denendi. Artık yani yuvaya gitmiyor. Elbette evlenmek meşru olduğu gibi boşanmak da meşrudur. Hı. Yeter ki hukukuna riayet edilerek boşanılsın. Şimdi soruya gelecek olursak e, ifadede diyor ki ben ve kardeşim e, çalışıyoruz, kazandığımız parayı hep annemize veya babamıza veriyoruz. Hı. Herhalde ifade babamız dedi. Evet, Tabii bu vermek nedir? Hangi mahiyetlidir? Hediye olarak mı veriyorlar? Yoksa bu para bizim paramız sen biriktir şeklinde bir kasa olarak mı veriyor? Bu soruya cevap bulmamız gerekir. Çünkü eğer hediye olarak veriyorsa, yani babamız bizim başımızda olan biridir. Zaten kendi faaliyetleri, ticari işlemleri veyahut da kazancı vardır. Artı bizim de evde ekmeğimiz olsun diye, katkımız olsun diye biz de kazandığımızı babamıza veriyoruz diyorsa bu zaten babanın mülkü olarak ona veriyordur. Bu saatten sonra bu onu nasıl tasarruf yaparsa yapar. Ama eğer bunu emanet olarak vermişlerse, isim koyarak bu bizimdir. Sadece sen bunu muhafaza et, koru şeklinde bunu vermişlerse, bunun mülkiyeti kim ne kadar verdiyse ona aittir. Ortak olmaları yani ortak vermeleri, yekünde birikende de tam anlamıyla ortak olmayı gerekli kılmaz. Çünkü biri çok vermiştir, biri az vermiş olabilir. Yani eşit vermeme ihtimalleri vardır. Kimin içeride ne kadar birikimcisi varsa ona göre hareket edecek. Ama sorudan anladığımız sanki böyle bir konuşma geçmemiş yani ortaklık veyahut da işte bu verdiğimiz bizim paramız sen biriktir şeklinde değil de evin reisi babamızdır, biz de kazancımızı babamıza veriyoruz. E, o gerekli harcamaları o yapar. Bu mantıkla verilmiş ve daha sonradan da bunlardan bir tanesi evlilik yapıyor. Evlilikte de e, tabii çocuğun evlendirdiklerinden dolayı belli miktarda bir şeyler verilmesi gerekiyor. Hatta mehir konuşuluyor ki mehir kocanın vermesi gerekirken hı hı. kocanın namını baba, baba o abi. birikmiş olan yerden veriyor ki. Bu da caizdir ki örfümüzde günümüzde de zaten uygulanan da genelde de budur. Hı hı. Peki bundan sonra ne oldu? Bundan sonra o anne diyor ki o ki bundan ayrılıyorsun. O ki buna dört tane verdin. Bunun iki tanesini sen bize ödeyeceksin. Bunu böyle bir ifade kullanıyor. Peki artık adamın bunu ödeme zorunluluğu var mı? Her şeyden önce kadın eğer bunu mehir olarak almışsa kadının bunu geri ödeme zorunluluğu yoktur. E, birliktelik yaşanmış. Evet. Yani nikattan sonra birliktelikte yaşanmışsa cinsel anlamda bu kadın mehrin tamamını hak etmiştir. Bundan hiçbir şeyi geri döndürme noktasında e, kimsenin onu icbar etmeye yetkisi yoktur. Yaşanmamışsa? Birliktelik yaşanmamışsa veya birliktelik makamına kaim olan bazı şeyler vardır. Hı -hı bunlar da olmamışsa o konuşulan mehrin yarısını geri isteme hakkına sahip olur erkek. Hmm. Yani işte mehir olarak 10 demişlerdi. Nikah yapıldı ama birliktelik veya birliktelik makamına kaim olan bir şey olmadan ayrılık vuku buldu. Bu durumda bu kadın bu mehri müsemmanın nısfı dediğimiz yarısına sahip olur. Geri kalanını almaz veya aldıysa da geri iade edecektir. Ama birliktelik yaşanmışsa veya bu makamda bir şeyler olmuşsa mehrin tamamı kadınındır. Dolayısıyla bunu ondan talep etme hakkına sahip değil. Peki kocadan bunu annenin talep etmesine gelince bunu zaten veren baba. Baba oğluna hediye kabiliğinden aslında veriyor. Borç olarak demediyse onu hediye kabiliğinden veriyor. Çünkü oğlunun borcunu oğlunun onayıyla ödemiş oluyor. Normalde hibeden rucu her ne kadar mekruh olsa da yani caiz olmasa da sahi olduğu yerler vardır. Ama akrabalık diyaloğunda yani babanın oğlu, oğlun babaya vermiş olduğu hediyenin geri alınması sahih dahi değildir. Eğer karşı tarafın onayı ve rızası Yoksa. yok ise. O yüzden burada dediğimiz gibi çocukların babalarına bu parayı verirken hangi maksada binaen vermiş bu önemli, bunun niyeti. Veyahut da ikinci bir şük olarak baba bu ortadan çocuğunun borcu olan mehiri oradan verirken, Hangi maksatla vermiş, borç olarak mı vermiş, ne olarak vermiş? Elbette bu sorulara verilecek olan cevap bizim de buna vereceğimiz cevapta farklılığı ortaya koyacaktır. Ama bu anlatıma göre baktığımız zaman burada sanki yani sadece mesele inattan oluşmuş, teannüt girmiş devreye yani istenmediği halde, Anne istemediği halde bir evlilik olmuş. Sanki bunun bir intikamıymış gibi çocuktan ekstra bir şeyler talep etmektir ki bu tabii doğru bir şey değil. Ama her daim söylediğimiz bir mesele vardır. Fetvada arkadaşlarla bunu da çok fazlasıyla dillendiririz. Yani birileri bir mesele bize sual ediyorsa ve o mesele tamamıyla şahsiyle alakalı bir mesele ise ona cevap verilir. Hı. Ama e, ikili bir diyaloğu gerekli kılan bir mesele ve sizin vereceğiniz cevap, Diğer tarafa taati edecek bir cevapsa burada bir kişiyi dinlemekle cevap vermek doğru değildir. Evet. Çünkü bu yani nefretleşmeye, kine, muhabbetin kaymaması yani muhabbetin gitmesine sebep veriyor. Hoca beni dinlemeden nasıl benim aleyhime hüküm veriyor ki haklıdır da bu bağlamda. O yüzden burada yani anne belki başka şeyler söyleyecektir başka ifadeleri olacaktır. Yani çocuk böyle aktarıyor ama belki çocuğun yani anlatmadığı, söylemediği veya basit görüp ama fıkıhta ciddi anlamda tesir edecek bir incelik vardır. O yüzden biz taraflar olmadan, taraflar dinlenmeden şahıs muayyen o şahıslar hakkında şöyledir veya böyledir demek de uygun değil. Ama bir fıkı yapmış olduk en azından. Meseleyi bir nebze daha masaya yatırmış olduk. Bununla ilgili bir geçenlerde bir şey yaşadım hocam. Bir kişi bana ses kaydı gönderdi tanıdığımız birisi. Bir mirasla alakalı durumları vardı. İşte yedi kardeşler, üç tanesi kız, dört tanesi erkek. Bunlar şimdi baba vefat edince mal paylaşımına gidiyorlar. Mal paylaşımında işte kızlardan bir tanesi ablamız fetva hattını arayarak soruyor. Diyor ki işte bizim böyle böyle babamız vefat etti. İşte yedi kardeşiz, dört erkek, üç kız nasıl yapmamız lazım? Fetva hattındaki hocaefendi güzel cevap veriyor. Bu diyor on e bölünecek diyor. İşte ona göre ikiye bir kızlar erkekler paylaşacak diyor. Tamam diyor biz de böyle söylüyoruz ama diyor kardeşlerimiz bunu kabul etmiyor Erkekleri dinliyorsun bu sefer, onlara diyor ki babamız hayattayken bize dört erkek kardeşe evlerini verdi. İstediğiniz gibi kullanın bunu, inisiyatif size. Hatta bir tanesi oradan çıktı, kendi kiraya verdi, kirasını aldı, öbürü satmak için teşebbüste bulundu falan. Şimdi burada nasıl yapacağız? Hoca Efendi öyle söylüyor, babamız bize böyle söylüyor, biz de bunu biliyoruz. Kalanı bölüştürmemiz lazım gibi bir mevzu oldu. Dedim ki bu tip durumda, tamam Hoca Efendi de doğru söylüyor ama soruyu sorma şekline göre doğru söylüyor. Sen şimdi ikiniz bir arada gitmiş olsaydınız, Hoca Efendi anlatmış olsaydınız deseniz evet. karşı biz bu malı zaten önceden almıştık. Hoca Efendi derdi ki o zaman kalan malı paylaştırmayım, böyle evet. diye. Bu tip sıkıntılar çokça yaşanıyor. Onun için dediğiniz gibi iki kişinin bir arada olup bu soru sorulmasına faydalı. Tabii var. şöyle ama e, yani o biraz önceki aktardığınız meselede zaten bizim fetvadaki arkadaşlarımız e, soruda bir dava olduğunu anlayacak olsalar. Bu konuda cevap vermezler. Hı hı. E, veyahut da derler ki sizin anlattığınıza göre sonuç budur. Aynen öyle Bu olur. ifadeyi koyuyorlar. Eğer ortada bir dava olduğu söz konusu ise orada zaten biraz önce ifade ettiğim gibi bu taraflar olmadan bu konuda bir şey söylemek doğru değil deyip kapatılır. Oradaki bayan kardeşimiz aramış, soru sormuş ama o normal meseleyi aktarmış, bir miras hukukunu evet, aktarmış. Sormuş. O hoca efendi de miras hukukunda olması gereken nedir bunu söylemiş. Ha O malların bir kısmı miras mıymış, değilmiş, bir kısmı çocuğun öz malıdır, babanın malı değildir, onu hoca bilmez. Tabii ki. Bilmez. O ne derece ona bilgi verirsen o bilgiye doğru hareket edecek. Bir mal hakkında bu miras mıdır değil midir eğer aralarında bir ihtilaf olsaydı o zaman zaten hoca cevap vermeyecekti. Vermecek, evet. Dolayısıyla bu yani biraz da soru sormaktan kaynaklı. Siz bunu kaynaklı. anlatırken demiştiniz hocam hani evladına baba malı vermiş sonuçta burada bir zulüm yapmış dediniz Bundan dolayı bir azap da çeker demiş. Hani kız. Eğer e, bir ha, adaletsizlik yani kendince ya. şer'i bir gerekçesi olmadan hmm. sadece kalbi muhabbetten kaynaklı olarak bir adaletsizlik yapmışsa. Evet. Yoksa mutlak değildir bu. Değil, evet. Böyle yapmış. Kızlara vermemiş, erkeklere vermiş. Onlar da her şekilde kullanmışlar. E, bu çocuklar burada e, sonuçta mahrum kalmışlar. Kalan malı bölüştürecekler. Yine tekrardan o yedi kardeş bölüşmüş olacak. Erkekler ki kızlar evet. bir alacak. Buradan Hisselerini azalmış oluyorlar. Burada erkekler şunu diyebilirim Babamız azap çekmesin. Madem böyle bir şey yaptı, yanlış yaptı. Zaten e, fıkıhla iştigal eden bazı hocalarımızın e, hatta ya merhum olan hocalarımızdan da var e, ifade ettikleri. Bir yanlış görüldüğü zaman o yanlış nasıl ki düzeltilmesi gerekiyor ise de bir baba adaletsizlik yapmışsa ve bu adaletsizliği de bir evladını kayırmasıyla olmuşsa o kayırılan evladın bunu düzeltmesinin gerekli olduğundan bahsediyor. Hmm. Yani neticede önemli, burada evet. sana bir fayda temin edilmiş. Yani bana ne benim problemim değil babamın problemi demek doğru değildir. Çünkü mesele ters olsaydı mağdur olan taraf sen olsaydın bunu demeyecektin. demeyecektin evet. Ama sen burada mağdur olan taraf değilsin ama biliyorsun ki ortada bir aksızlık hmm. var bir adaletsizlik var. Ama bu da işine geliyor. Babamın günah, babamın boynunda olsun, bana değil demek. E, tamam, hukuksal olarak dediği gibi babası hmm. günah, babasının boynundadır. Ama orada yanlışı düzeltme imkanı voldan da bunu düzeltmemesi de o kişinin de vebale gireceğini söyleyen hocalarımız vardır. Hmm. Bu da çok önemli. Evet. Dikkat etmek lazım. Evet. Hocam bir diğer sorumuza da devletin ev hanımlarına sağlamış olduğu isteğe bağlı sigorta caiz midir? Bu da bireysel emeklilik gibi midir? Yoksa Farklı mıdır diye sormuşlar. Şimdi bu e, isteğe bağlı sigorta meselesinde aslında sigorta bir bütün olarak baktığımızda e, mecburiyet durumunda, zaruret durumunda cami olarak buna fetva vermekteyiz. Hı hı. E, bu da nedir mecburiyet durumu? E, diyelim ki bu bayan bekardır, evli değildir. E, babasından da bu bağlamda bir fayda temin edemiyor sigorta açısından. İlaçta şuydu, tedavide vesairedi ve devletin de böyle bir imkan ona sunmuşsa Hı -hı. yani şu kadar prim ödersen yalan beyanda bulunmaksızın seni bu statüye koyuyoruz diyorlarsa burada emekli olmasında bu sigorta sistemine girmesinde fetva veriliyor. Hı -hı. Ama yok sadece maaş almaya yönelik yani evli kocasının sigortası var oradan zaten istifade edebiliyor ama burada hazır bir imkan doğdu ben de buraya gireyim. E, maksadım e, yatırdığım primler karşımda maaş alacağım. Hı. Bu kabilden olursa burada bir mecburiyet söz konusu olmadığından dolayı asli fetvaya bakmamız gerekir ki zaten sigorta dediğimiz sistem fukih olarak e, meçhuliyetten dolayı Hı. veya başka gerekçelerden dolayı meşru olmayan yani fetva verilmeyen bir meseledir. Zaruret ile sınırlıdır. Hı -hı. Ve bu kişi hakkında da zaruret olmadığı halde Sırf para almaya yönelik, maaş almaya yönelik bu işleme girişmiş olur ki Buna elbette fetva vermek uygun değildir. En azından biz cami olarak buna fetva vermiyoruz. Evet. Bazen de şöyle düşünebiliyorlar. Yarın öbür gün eşim vefat etti. Ee, işte bana kalırsa maaş daha az geliyor. En azından kendi emekliyim olursa daha yüksek maaş alırım. Geçimim rahat olur veya boşanırsak işte Elimde böyle bir imkan mı olur, emekli maaş alırım gibi düşünceler de oluşuyor. Evet. Yani şöyle bir şey, insan bir şey almak istiyorsa ona kendince zaten birçok kılıf bulabilir. Evet, bulabilir. Yani o varsayımları çoğaltmak, mı? evet şu anda belki muhtaç değilim ama ben muhtaç olma ihtimalim var. Hı. Bu ihtimale bine şu anda benim için bir zarure tahakkuk edebilir mi? Yani ihtimal herkes için geçerlidir. Bir insan muzdar durumda kaldığı zaman, zor durumda kaldığı zaman haram olan şey kişiye mubah olabiliyor. Peki zor durumda kalmadığı halde kalma ihtimaline binaen haramın mubah kılabilir miyiz? Yani. yani bu ihtimaller üzerine bir hüküm bina edilebilir mi? Evet. Bu da Bayanlarda şey değil mi? özellikle şey var ya hocam, ya sen ölürsen deyip erkeği öldürme... Düşüncesi. o da ayrı bir <gülüyor> Ki öyle bir şey olsa dahi yine bu emeklilik noktasında kadın evet. kocasının emekliliğinden istifade Hı -hı. ediyor. Mesela maaş meselesi değil. Aslında bu sigorta konusunda e, yani fıkıhçıları en fazla meşgul eden ve en fazla fetva vermeye sevk eden şey sağlık noktasındadır. Evet. Yani burada ciddi anlamda sıkıntı vardır. Hı -hı. Bu sıkıntı bir şekilde sigortayla bertaraf edildiğinden dolayı buna yeşil ışık yakmışlardır. E, Fıkılda iştigal eden hoca efendilerimizin birçoğu. Hı. Ama sen bunu sadece meseleyi maaşa yönlendirecek olursan bu zaten sıkıntının tam ortası olacak. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da devletin esnaflara vermiş olduğu teşvik kredisi caiz midir diye sormuşlar. Bildiğim kadarıyla o teşvik kredilerde bazıları geri ödemeli oluyor. Bazıları geri ödemesiz hibe şekliyle oluyor. O yüzden e, benim bu konuda vereceğim cevap acizane. Her bir birey şahsı adına bu meseleyi sormasıdır. E, çünkü teşvik kredisi isim olarak her ne kadar aynı isim olsa da e, meccanen olanları vardır. Yani karşılıksız, geri ödemesiz olarak e, olanları vardır. Hmm. Yani sen işte şu sektörü canlandır meselesinde özellikle mesela arıcılarda benim eşimden, dostumdan tanıdıklarımdan var. E, devlet bunlara kovan veriyor, arı veriyor. Veya işte tarımla iştigal edenlere veya hayvanla iştigal edenlere e, onlara belli miktarda istihdam sağlıyor, yardım evet. ediyor ve karşılık olarak da bir şey beklemiyor. Böyle olanlar var. Karşılık olarak verdiğini fazlasıyla alma durumları var. Veyahut da devlet kredilerinde finans kurumlarını kullanarak yani devlet bankalarının biliyorsunuz bir de fa, e, finans kurumları da vardır. Devlet bankalarında, hmm. kamuya tağlık eden bankalarının e, bu katılım hesabı şeklinde yaptıkları vardır. Orada murabaha yoluyla yani alsat yoluyla da yaptıkları olabiliyor. O yüzden gelen anlamda bir şey demek e, doğru, doğru değildir. E, bireysel e, yani bir eser olarak var. herkesin kendi şahsına unsur olarak. Ama şunu net bir şekilde diyebiliriz. Devlet kredisidir diye para verip o parayı fazlasıyla geri vereceğimiz de taahhüt edecek olursak bu bildiğimiz klasik faizdir. Bunun devlet bankası ile olması bunu helal kılmaz. Hı. Veyahut da oranın düşük olması, enflasyonun altında olması da meseleyi helal kılmaz. Eğer 10 verip senden 10 lira alacağını söylüyor, sen de bunu taahhüt ediyorsan, konuşuyorsan efendim o 1 enflasyon enfilyasyon 6'ymış. Veyahut işte üfe tüfeğe yansıdığı zaman zaten paranın değer kaybı o kadardan daha fazlaymış. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü akittir. Akitte sen fazla vermeyi ne yaptın? O an itibariyle kabul ettin. Dolayısıyla bunun faiz olduğunu açık bir şekilde söylüyoruz. Bunu şunda karıştırmamak lazım. Mesela e, siz bana bir borç verdiniz veyahut da bir kardeşinize borç verdiniz veya bir ticaret yaptınız vadeli olarak. Size borçlandı. E, borcun ödeme zamanı geldi ama ödemedi. Hmm. Ödeyemedi değil, ödemedi. Matil yaptı yani. E, ödeme imkanı olduğu halde ödemedi. E, böylesi bir durumda o paranın da değer kaybı varsa o paranın değer kaybını ona ödettirme noktasında evet e, bazı fetvalar vardır. Bu hmm. noktada İmam Ebu Yusuf Rahimullah'a nispet edilen e, paranın değer kaybının tazmini noktasında fetvalar vardır e, ki bu fetvalarda günümüzde de verilmektedir ama bu mesele şu değildir ben 10 vereceğim sana 5 ay sonra 10 ay sonra senden 11 lira alacağım ama o 1 lira zaten enflasyon farkının altındadır bu da bu fetva kapsamına girer demek yanlıştır. Yani. Çünkü orada direktmen siz bir akit yapıyorsunuz. Yani vereceğinize mukabil ne alacağınızı şu anda ne yapıyorsunuz? Belirliyorsunuz. Bildiğiniz faiz. Öteki meselede ise siz e, alacağınız rakam belli. Hı. Alacağınız tarih geldi ve karşı taraf bunu ödemiyor. Matil yapıyor ve ödemediğinden dolayı sizi mağdur, mağdur ediyor. ediyor. Yani siz bunu bilseydiniz zaten vermeyecektiniz. Hı. O öyle bir vade ona tanımayacaktınız. Ama burada öyle değil. Bunu bilerek ona ne yapıyorsunuz? Tanıyorsunuz. Böylesi bir durumda biraz önceki mesele arasında fark vardır. Dolayısıyla İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın bu fetvasını genelleştirerek bunu akitte de yapılabilir, enflasyon altı faiz faiz değildir şeklindeki ifadelere biz cami olarak katılmıyoruz. Doğru olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. Bir başka sorumuzu da mümessillerin doktorlara bizim ilacımızı yazarsan sana şu kadar para veririz demesi. Yani böyle bir uygulama <gülüyor> caiz midir? İlaçlar aynıymış fakat kendi ilaçları satılsın için doktorlara para hediye ediyorlarmış. Onların tabiriyle bu rüşvete girer mi demişler? Ee, bir insan doktora gider, e, doktora para verir. Hmm. Ne karşılığında para verir? E, beni mahine et, benim hastalığımı tespit et ve bu hastalığıma bana en fazla fayda verecek ilacı da bana temin et. Temin et derken onun ismini bana söyle, reçetemi yaz, ben gideceğim onu alacağım. Hmm. Ve bu mukabilde doktoru bir nevi o hasta kiralamış olur. Yani bir icara akti vardır ortada. Evet. Bu bağlamda doktor o işverenine, yani hastası ki onun o an itibariyle işverenidir, işverenidir. işverenine ona sunacağı sağlık hizmetlerinden dolayı ücret almaktadır. Ve sağlık hizmetlerinde de onu gözeteceğine dair taahhüt etmiş olacaktır. Çünkü ben sana fayda verecek yani fayda verecek ilaçın hangisi olacağı kendi bilgilerim doğrusunda bakarak bunu sana tespit edip söyleyeceğime mukabil ondan ne yapmıştır, ücret almıştır. Peki bunu yaptığı halde o kişinin maslahatını gözeterek değil de o ilaç firmalarının maslahatını gözeterek ona iç veriyorsa o zaman sen işverenine kıyanet etmiş oluyorsun. Bu meseleyi şöyle de kurgulayabiliriz. Yine gündemde olan bir mesele, gündemde olan bir soru. Biliyorsunuz yurt dışından gelenler oluyor veyahut işte rehber olarak tutanlar oluyor. İşte bir rehber kiralıyor. Diyor ki bize gün boyu hem tercümanlık yapacaksın hem de istediğimiz yerlere bizi getireceksin. İşte yemek yemek istediğimiz zaman bizi lokantaya getireceksin. Alışveriş yapmak istediğimiz zaman da bize uygun, bizim ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, bize hitap edecek yerlere getireceksin. Bu kişilerde daha önceden anlaştıkları işte firmalarla, dükkan sahipleriyle size gelecek olan turistleri bize getirirseniz biz size komisyon vereceğiz diyorlar. Evet. Ve bu manada adam diyor ki işte ben kumaş alacağım, beni bir kumaşçıya getir, uygun burada düzgün güzel işini yapan, beni kazıklamayacak bir kumaşçıya beni getir. Tamam diyor, getiriyor ama getirdiği kişi kendisini anlaştığı kumaşçı. Oysa iş vereni. Yani onu tutan işvereni ona ücret vermiş. Vermiş olduğun ücretin karşılığı bu kimse onun masraatını gözeterek onu bir yere getirmesidir. Evet. Ama sen onun masraatını değil de iş, e, dükkan sahibinin masraatını gözeterek onu bir yere getiriyorsan o zaman sen vekaletin işlevini yerine getirmiş olmadın. Yani e, almış olduğun parana mukabil vermen gereken Diyanet hizmeti dükkan. yerine getirmiş olmadın, kıyamet etmiş olur. Aslında doktorullarınki de bu manadadır. Yani hastası o bağlamda onun işverenidir. Hmm. Karşılığında ücret veriyor ve e, sağlık hizmeti ondan talep ediyor. Sağlık hizmetlerinde ona uygun olan, muadil olan o ilaçlar içinde hem bütçesine en uygun olanıdır. Hmm. Hem de sağlık açısından o hastalığını bertaraf etmede en uygun olanını tespit edip söylemesidir. Hmm. Yoksa hangi firma kendisine daha fazla prim veriyorsa o ilacı söylemesi bu uygun olan değildir. Ki zaten... O hastasına bunu söylese, yani bak burada iki ilaç var, bunu da yazabilirim, bunu da yazabilirim ama bu ilaç sahipleri bana para veriyorlar, ben o yüzden bunu yazıyorum dese bunu hasta olan kişi kabul eder mi? Evet. Bunu söylemesi, söyleyebilir mi veyahut hiçbir doktor? Söyleyemez. Dolayısıyla bu rüşvettir. Her ne kadar ismine hediye dense de bu hediye değildir, bildiğimiz rüşvettir. Bu bağlamda o aldığı rüşvet ona haram olduğu gibi, gelen hastadan almış olduğu ücrete mukabil o hastaya uygun olanı, onlar için de tercihini hastayı gözeterek değil de firmayı gözettiğinden dolayı da hastayı da aldatmış olacağından dolayı o kira de bir sıkıntı söz konusu olacaktır. olacaktır Bu bağlamda yaptığı, bu işlemden elde edeceği kazanç da elbette o kişiye tıbı olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, e, hocam ben yaklaşık 5 yıldır namaz kılıyorum. Önceki namazlarımda Mahreç kurallarına ve tadil erkana dikkat etmiyordum. Kıraat hatası anlamını değiştiriyorsa namazın kaza edilmesi gerektiğini öğrendim. Bundan sonra çok daha dikkatli kılıyorum. Fakat daha önceki namazlarımın hangisine doğru okudum, hangisine yanlış okudum bunu bilemiyorum. Bu durumda önceki namazların ihtiyaten de olsa kaza edilmesi gerekir mi? Şüphesiz ihtiyat noktasında bir insanın ihtiyatla hareket etmesi özellikle ibadet baklarında uyulması gereken müstahap olan şeylerdendir. Hı. Hatta kaynaklarımızdaki i̇bn Abidin abid olsa gerek hatırladığım kadarıyla bir insanın kazası olmadığı halde, kazası olmadığı halde, yani bildiği bir kazası olmadığı halde, Halebi'de de görmüş olabilirim, şu anda hatıma geldi. Bu insan ihtiyaç hadedinde kaza namazı kılması sahih midir, değil midir? Konusu işlenir. Denir ki kazası olmadığı halde ancak Namazlarımda belki ben hata etmişimdir, belki namazım fasit olmuştur ama ben bunun farkında değilim. Bu niyetle iade edecek olursa bu kimsenin kaza yapması caizdir. Hmm. Çünkü ihtiyat vardır. Buradaki mesele de aslında bir nebze bunun Olabilir, gibidir. Çünkü evet. burada diyor ki ben kıraatıma dikkat eden biri değildim. Yapmış olduğum hataların bir kısmı namazımı bozacak derecede bir hataydı ama bunu hangi namazlarda yaptım, hangilerini yapmadım bilmiyorum. Kendince bir takvim biçer. Yani ben ne zaman kıraatımı namazım sahi olacak şekilde düzelttim, ne zamandan önceki kıraatlarım namazım sahi olmayacak şekilde bozuktu, ona göre bir takvim içer, bir hesap yapar. O, o namazlarında ihtiyaç sadedinde kaza ederse elbette yapması gereken güzel bir eylemi yerine getirmiş olur. Evet. Şimdi tadil erken konusu olunca da e, özellikle bir de e, cemaatle namazlarda e, şunu görüyoruz. İmam efendilerin bazılarında mesela e, işte Semihallahünmenem'de dedi. Orada biraz fazla bekliyor. Arkasındaki cemaatle biraz sabırsız olunca ondan önce e, rüküye gitme veya secdeye gitme durumları söz konusu olabiliyor. Evet. E, bu tip durumlardaki cemaatin durumunda nasıl bir sıkıntı olabilir veya... Yani aslında bunun sıkıntı olduğunu siz de zaten dinlendiriyorsunuz evet. ki burada bunu yani açmanızdaki şey maksat... Hani gördüğümüz bu. mevzuları değerli izleyenlerimiz tekrar dinlesin ki ee, aynı yanıldığa düşmesinler. E, tadil erken Hanefi mezhebine göre vaciptir. Evet. Ama bahsettiğiniz mesele tadil erkandan da öte Hı -hı. imama muhalefettir. Hatta evet. o muhalefet eğer aynı rüknü imamla beraber yapmayacak derecede olursa Namazın bozulmasına sebebiyet verecek, verecek olan bir muhalefettir. Ki bununla alakalı birçok tehditler de vardır. İmamdan önce hareket etmeye yönelik. imamdan önce rükundan başka bir rüküne intikal etmeye yönelik. Tabii ki yani namaz kılıyoruz. Kıldığımız namazı, Allah-u Azimüşşan'a karşı olan borcumuzu ifa etmek için yapıyoruz. Ve bizim asıl yaratılış gayemiz de zaten budur. Yani vakit geldi şunu kılayım bitsin de normal işime döneyim diye zaten bunun için biz yaratıldık. Evet. Dolayısıyla bunu da en güzel bir şekilde ifa etmemiz gerekir. En güzelini yapamasak da en azından olması gerektiği şekilde bunu ifa etmemiz, yerine getirmemiz gerekir. Titizlik davranmamız lazım. Hoca efendiler bu konuda cemaati uyarmalı. Cemaatteki arkadaşlar birbirlerini uyarmalı, cemaatin birbirlerini uyarması tabi ama daha önce hani birinci bölümde de söylediğimiz üzere bu uyarmada da nefis devreye girmeyecek şekilde yani karşı tarafın e, nefsini tahrik etmeden güzel bir uslu bile, Güzel bir üslup kullanmak suretiyle e, onları uyarmalı. Bu yapılanın yanlış olduğu, yerine göre namazın ifsadına bile getirebileceğini güzel bir şekilde anlatmakta elbette fayda vardır ki zaten Müslüman'a düşen her daim emmaruf yapmasıdır, her daim e, gördüğü yanlışı müdahil olmasıdır usubuna uygun bir şekilde ve insanlara iyiliği emretmesidir ki yaratılış gayemiz zaten budur ibadettir. Allah'a kulluk yapmaktır. Kulluk yapmanın içinde bir tanesi de münkeri düzeltme noktasında hareket etmektir. Evet. Şimdi değerli dostlarımız da buradan e, tavsiyelerde bulunuyoruz işte namazda tadil ederken dikkat edin falan bunları işte hoca efendilerinden öğrenelim diye ama birçok kardeşimiz sadece hani dinleyince orada kalıyor. Buradan özellikle üzerine basa basa hani soruyorum, anlatmak istiyorum ki buradan dinlediği zaman kardeşlerimiz duyduğunu yapmaya çalışıyor. Ama araştırma noktasına gidildiği zaman çok fazla araştırmak istemiyorlar. Yes. Mesela namazla alakalı bu tadil erken konusunda hani gördüğüm şeyleri özellikle soruyorum ki kardeşlerimize biz de yanlışlarımızı düzeltelim diye. Kalkıyoruz mesela allah Ekber deyip ayağa kalkarken Yolda, şeytan daha elini bile bağlamadan mesela, ayağa kalkarken, euzubesme çekip Fatiha'ya başlayan kardeşlerimizi görüyorum. Yani buradaki yapmamız gereken şeyleri de böyle kısaca anlatmış olsak hocam, en azından bu yanlışlarımızı düzeltsek. Yani şöyle bir namaz farzlarına, vaciplerine, hı hı. sünnetlerine ve edeplerine riayet edilerek nasıl kılınması evet, gerekir? Evet. Ki bunları biz defalarca anlattık. Hı hı. Hatta kuduri derslerinde bu konuyu işledik. Evet. Ee, inşallah yani devamı da gelecek onların. kısmet nasip diyelim evet. Allah hayırlısını nasip tamam. etsin diyelim Dolayısıyla yani burada siz tekrardan bunu anlatalım mı bunu mu demek istiyorsunuz ben tam anlamadım. Yani kısaca hani böyle işte yani namaza başladığımızda Aslında şunu söyleyeyim evet. size yani bir şeyin hata olduğunu o hatayı yapan kimse de biliyor. Hı hı. Yani kıraatın nerede olması gerektiğini, evet. kıyamda neler okunması gerektiğini, rükuda ne yapılması gerekir, hı hı. secdenin nasıl olmasının gerekli olduğunu herkes biliyor Namaz evet. iştigal eder. Bunu yapmamak bilgisizlikten dolayı değil, önemsememeksizlikten kaynaklanıyor. Evet. Bu önemsememe meselesi ise birbirimizi uyarmak suretiyle önemsenecek bir duruma getirmekle olacaktır. Hı -hı. Yani burada e, namazı tekrardan baştan anlatalım ama bize bu program yetmeyecektir. Evet. E, suallere cevap veremeyeceğiz. Yani çünkü burada bakın önünüzde birikmiş olan bir sürü soru, bir var, soru var ki bunları geçmiş dönemlerde hani 40 er dakika 45 er dakikada yapıyoruz demiştiniz. Bu yeterli olmadığı için Hı -hı. şimdi uzattınız. Ha bunu uzattığı halde bir daha gelelim hadi namazı anlatalım, şunu anlatalım. Biz yine de burada gündelik olarak konuşacağımız 5-6 sualden fazlasını yine geçemeyeceğiz. Evet. Dolayısıyla yani bu da şunu vurmak vurgulamak lazım. Bu bilgisizlikten mi kaynaklanıyor, ihmalden, i̇hmalden mi kaynaklanıyor? Mi kaynaklanıyor? İhmalden kaynaklandığı, aşıklar olan meselelerde bunu vurgulayabiliriz. Ama bunu sohbetlerde de vurgulansın, hı hı. E, derslerde de vurgulansın, cemaat birbirlerini uyarsın, hoca efendiler, cami imamları cemaat uyarsın. Hı hı. Ki yani dedik ya, emmi maruf nehyanin münker. Bu sadece bir grubun işi değil ki. Her bir Müslümanın yapmakla mükellef olduğu bir işlemdir. Bu. Hani ilk sualimiz kabirde namazdı hocam. Evet. Yani biz abdest, namaz konularını çok geri planlara bırakıyoruz. E, camilerde veya başka ortamlarda bir konular anlatılırken çok farklı farklı konular anlatılıyor ama insanların ihtiyacı olan o abdest namazla alakalı mevzuları yani camilerimizde çok fazla dinleyemiyoruz. Veya bir sohbet ortamında çok fazla hani bunları duyamıyoruz. O yüzden bunları özellikle e, belirtmek evet. istiyorum ki e, onlar da daha çok anlatılsın. İnsanlar da daha çok istifade etsin bunlardan. İnşallah zaman komple bir abdeste ayırırız, komple namaza evet, ayırırız. O inşallah. konuyu konuşuruz inşallah olur niye olmasın. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da, bu da son sorularımızdan hocam. E, cemaatle namaz kılındı açıktan okunurken başka bir mikrofondan çocuklar tarafından avazı çıktığı kadar bağırıp çağırmak, Fatiha-i Şerif'in anlaşılamayacak kadar yüksek sesi çocuklar tarafından gürültü yapıldığında namaza herhangi bir zarar var mıdır yok mudur? Şöyle söyleyelim, e, imam efendiyle namaz kılarken aslında imamın kıraatidir. İmamın kratı ise cemaatin duyduğu değildir. İmamın ağzından çıkan olacak Hı. olan kıraattir. Dolayısıyla e, İmam Efendi namazı kıldıracak olan kimse Fatiha-i Şerif'i düzgün bir şekilde okumuş, Zamm-ı Sure'yi düzgün bir şekilde okumuş ama ortamdaki başka seslerden dolayı dinleyenlerin o sesi düzgün duyamaması namazın sıhhat noktasında herhangi bir sıkıntısı oluşturmaz. Niye? Çünkü dediğimiz gibi asıl olan imamın kıraatı, imamın ağzından çıkacak olan o ifadelerdir. Hmm. Ama bunun her ne kadar namazın sıhatına etkisi olmasa da elbette etkisi olduğu taraf vardır. Nedir o? En başta gelen huşudur. Hmm. Yani namazlı insan huşu üzeri olması gerekir. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu her daim algılaması gerekir. Ona göre hareket etmesi gerekir. Ama işte bahsettiğiniz gibi çocukların bağrışması veyahut da işte frekansın karışarak veyahut da bazı işte bu cihazlarda, ses cihazlarda farklı farklı sesler çıkartarak rahatsız edici veya işte telefonların çalması, çaldan telefonların işte melodilerin çok farklı melodiler olması bu durumda namazdayken namazın dışında başka şeylerle meşgul olmamıza sebebiyet veriyor. Evet belki namazın sıhhatına engel olmuyor ama huşuya engel oluyor. Zaten biz namazda normal ortamda bile huşuyu elde etmekte sıkıntı çekerken evet. ki bunu da elde etmiş değilken elde etme imkanını külliyen ortadan kaldırmak bu bağlamda tabii ki sıkıntılıdır. Bunlarla muvazzaf olan, bunlarla e, iştigal eden kardeşlerimizin elbette buna dikkat etmesi. Yani bir frekans karışıklılığı gibi durum varsa e, gerekirse kapatılsın. İmamın okuduğunu cemaat duymasın. Önemli değil. Ama en azından başka sesler gelmesin. Evet. Veya işte namaza geçilirken e, telefonların kapatılması noktasında her Biliyor. daim uyarılar olsun, söylensin. İşte çocuklar camiye getirilsin tabii ki. Ama çocukları getiren ebeveynlere onlara dikkat ederek cami huzuruna aykırı hareket ettirmesin. Hı hı. E, tabii çocuktur bu oynayacaktır, zıplayacaktır belki ama bu konuda biraz daha temki olarak. Yani ebeveynler bu konuda vazife onlara düşmektedir. Yanlarında tutsunlar, namazı beraberce kılsınlar. Hatta e, saf noktasında, namazda e, cemaat tertibinde, saf tertibinde işte malumunuz önce erkekler durur, sonra işte çocuklar, hunsa çocuk, işte kadın şeklinde bir sıralama vardır. Evet. Bu sıralamada çocuklardan bahsedirken durur muhtar da denir ki kitapta eğer çocuklar birden fazla ise müstakil bir saf tutulur diyor. Ama eğer bir iki tane ise yani saf tutacak gibi değilse bunlar arkada oynamasın diye cemaatin arasına serpeştirilir hmm. diyor. İmam el ise aşağıda talik ederek diyor ki aslında diyor birden fazla olduğu zaman çocuklar birbirleriyle oyun oynarlar diyor. Birbirlerini şımartırlar diyor. Bu da cami huzurunu bozacağı için bunu diyor serpiştirilmesi. Yani ebeveynler kendi yanlarını alarak hmm. bunu cemaate serpiştirerek o oyun ortamını bir şekilde dağıtmak. Evet. Bundan bahsediliyor. Tabii bu da nasıl olabilir? Cemaatin huzurunu bozmadan çocuğuyla beraber geldiği zaman kendin en arka safta durursun. Yani ön, ön saflara geçmezsin. Hı hı. Ya en sağda veya en solda yani çocuktan Duvardı sonra şey. ya duvar olacak veyahut da bir sütün olur. Onun yanında da sen olursun. E, bu şekilde namazın. Ama namazını... cemaatten de ayrılmıyor. Ya sütünün yanındayım diye cemaatten de ayrılmamak Yok lazım. cemaat evet. yok. Yani onu e, Yani şeyden saftaki Bitiminde. düzen neyse ona göre. Hı hı. Ama sen hem çocuğumu alayım hem de en ön safa gideyim hem de en safta çocuğumla beraber yan yana oturayım. Bu da uygun bir şey değildir. Çünkü saf tertibine aykırı davranmış olacaktır. Hı. Uygun bir şey değildir derken namazın sıhhatına engel değildir. Bunu söyleyelim. Namaza evet. mani değildir. Ama bize tavsiye edilen saf düzeninde olması gerekene engeldir. O yüzden bu konuda da biraz titiz davranmakta fayda vardır. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızdan sonuna geldik hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri hata yapmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Tamam. Yani sıklıkla ifade ettiğiniz üzere. Etrafımızda gördüğümüz yanlışlara duyarsız davranmak da doğru değil. Elbette duyarlı olmak gerekir. Bunları her daim dillendirmek gerekir. Bu konuda da cümlemize hakikaten insaf versin Rabbimiz. Tamam. Yine bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Onların makamlarını da eylesin. Kabirlerini geniş eylesin. Bizler de o haliyle hallendiğimiz zaman arkamızdan hayırla yad edecek nesiller, eşler, dostlar, akrabalar, talebeler bırakabildiğine cümlemize tamam. nasip edesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Tamam, Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sona gelmiş buluyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegül.tv.com ter adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda ilmihal.com.tr veya lalegül.tv.com ter adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle hepiniz mevlayımanten olun. Hoşça kalın efendim. Müzik